Audu bilaahi mina shaitanir rajim. rahim. Alhamdu rabbil alamin. Wassallatu Muhammad, wa ala wa sallahi wa man sara danhihi bi ihsan la yumidin. Rabb sharh li sadr wa isli amri wa hulul aqdet min lisan yafkahu kawli. Allahu ma yafana yafana bimaulimtana. Ozzidna aliman bilahmata, ya arhamarrahimin. Ama muvatta'nın namaz kitabından kaldığımız babtan devam edecektik. Geçen hafta bab yarım kaldı, tamamlayamadık ders uzadığı için çok uzatmamak adına. Böyle özet olarak babı tekrar etmek gerekirse babın başlığının adı Babul Amel fil Kıraat'ta Amelin babı diye başlık açmıştı. Orada Ali bin Ebi Talib'in evladı Hüseyin radıyallahu anhudan hadis nakletmişti ki o hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ipek elbise giymekten Altın takmaktan, yüzük takmaktan ve rükuda Kur'an okumayı da aynı şekilde bize yasakladı diye hadisi nakletmişti. Bu babda zaten bir hadis kaldı. Onu da şimdi bugün okuyacağız. Yalnız hadisin şerhini bir dahaki babın hadisiyle cem edeceğim. Çünkü konu birbiriyle ilintili. Önemli bir mesele. Çok defa da kardeşler bana soruyorlar. Besmele Kur'an'dan bir ayet midir? Besmele okumak gerekir mi? İmam açıktan okursa, cemaat nasıl okur? Gizli okursa nasıl okur? Bununla alakalı konular gelecek. Çok sorulduğu için bugün inşallah yani her zaman derste dikkatli olmak gerekir. Bugün ekstradan bir dikkat. Çünkü bu en çok sorduğunuz mesellerden bir tanesi. O yüzden önce inşallah bu bapta kalan hadisi alalım. Sonra diğer baptaki ilk hadisi alalım. Ve ardından şerhe devam edelim inşallah. Beyazi radiyallahu anh rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere namaz kılan insanların yanına varmıştı da onlardan bir kısmı yüksek sesle okuyarak namaz kılıyorlardı. Onlara şöyle buyurdu. Namaz kılan kimse Rabbine yalvarıp yakarmaktadır. Ona nasıl yalvarmakta olduğuna bir baksın. Kur'an'ı yüksek sesle okuyarak namazda birbirinizin huzurunu kaçırmayın. Diğer babı da o hadisi de alalım. Amir bin Kureyze radıyallahu anh'ın azadlı külesi Ebu Said'in <gülüyor> haber verdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmakta olan Ubey bin Kaba seslendi. Ubey namazını bitirince mescid kapısından çıkmakta olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yetişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ubey'in elini tuttu ve şöyle buyurdu. Allah'ın ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne de Kur'an'da bir benzerini indirmediği bir sureyi öğrenmeden meşgiden çıkmamanı istiyorum. Ubey şöyle dedi. Bunu işitince hemen öğrenebilmek için yürüyüşümü yavaşlattım ve Ey Allah'ın Resulü! Bana vaat ettiğin sureyi öğret dedim. O da şöyle buyurdu. Namaza başlarken ne okursun? Ben de Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyerek sureyi baştan sona okudum. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İşte bana verilen Kuranın en yüce suresi budur ve devamlı tekrarlanan yedi ayettir buydu. <gülüyor> evet. Şimdi öncelikli olarak az önce bu de belirttiğim gibi abiler e, kardeşler önceki babın adı Babul Amel Fil Kura, yani kıraatte Amel babı. Hemen ardından babın adı Maje'fi e Umul Kur'an, yani Kuranın annesi, Kuranın anası. Aslı, esası, yani o da Fatiha. Aslında da namazdaki kıraatın bir parçasıdır. Yani ayrı bir şey değildir. Neden İmam Malik, Muadda'da, yani böyle bir önceki bölümde bab başlığı açmasına rağmen ardından tekrardan böyle bir bab başlığı açtı. Çünkü Fatiha'nın namazdaki ve dindeki yerini anlatmak için bunu böyle yaptı. Biz daha önce defalarla söyledik. Mesela Allah Azze ve Celle diyor ki, Hafizu al-salawat vassalatil rusta, Hafizu al-salawat, namasları koruyun. Nu namaz deyince içinde ne var, öyle ikindi akşam sabah yatsı hepsi bunun içinde beş vakit namaz. Ama vassalatil Wusta dediği zaman, bir de özellikle orta namazı dediği zaman, yani bir şeyi mutlak ifade ettikten sonra, o mutlak anlamın içerisinden özel bir şeyi zikrederseniz. Ona vurgu yapmış olursunuz önemine ve ehemmiyetine. Allah da diyor orta namazı koruyun. Tabi orta namazındaki ihtilafı daha önce de söylemiştim. Sabah namazı mıdır, ikindi namazı mıdır? İhtilaf vardı. Cumhurun kavli ikindi namazı oluşuydu. Neden böyle söylemişti? Çünkü insanlar işte oldukları için çalıştıklarından ve ikindi vakti de insan en çok işlerinin yoğun olduğu vakit olduğundan dolayı insanlar bu yoğunluktan dolayı namazlarını kaçırabiliyordu. Allah buna vurgu yapmıştı Celle Celaluhu. Namazda kıraatın ahkamını anlattık, anlattığı bir babı açtıktan sonra Ümmül Kur'an'ın hakkında bir bab açması Ümmül Kur'an'ın yani Fatiha'nın e, Kur'an'daki ve namazdaki yerini belirtmek içindir. Şimdi birazdan bazı ihtilaflar zikredeceğim. Ne demek istediğimi o zaman çok daha iyi anlayacaksınız inşallah. Şimdi gelelim önceki babta son kalan yani Babul e, el, Amel Fil Kıra'a Kıraattaki Amel babındaki hadise gelelim. Bu hadiste e, mana itibariyle önceki okunan hadisle aynısı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne demişti? Namaz kılan kimse Rabbine yalvarıp yakarmaktadır. Ona nasıl yalvarmakta olduğuna bir baksın. Kur'an'ı sesle okuyarak namazda birbirinizin huzurunu kaçırmayın diye e, namazdayken kıraatın edebini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölçüsünü bize açık ifadelerle anlattı. Çok şerh edilecek bir tarafı yok. Sadece burada İki tane ravi var, hadisin senedinde geçen daha önce isimleri telaffuz edilmeyen. Biri Muhammed İbni İbrahim İbni Harif isimli ravi. Bunun hakkında da İbni Abdelber bazı bilgiler nakletmiş. Diyor ki Medine ehlinin Sika güvenilir ravilerinden bir tanesidir. Dönemin muhaddislerindendir. Tabinin muhaddisi olarak adledilmiştir, sayılmıştır diyor. Ondan Sad İbni Ebi Vakkas'a, Sahabeden Sad İbni Ebi Vakkas oturup ondan ilim aldığına dair söz nakledilmiştir. Kendisi demiştir. Ben Sad İbni Ebi Vakkas'a ulaştım ve ondan ilim aldım diye kendisi bahsetmiştir. O dönemi Sikah, ravilerinden, güvenilir insanlarından bir tanesidir. Dedesi Harif ise, Harif İbni Halid'dir onun adı da. İlk Medine hicret eden muhacirlerden bir tanesidir. Hayırlı insanlardandır. Dedesi de Allah hepsine rahmet etsin, Allah hepsinden razı olsun. Ve ikinci ravi hadisin senedinde var olan Ebu Hazmettimar isimli e, şahıstır. O da Ensardan birinin kölesidir. Ensardan birinin kölesidir. Biliyorsunuz Medine ilk kö kölelerin girişi ne zaman olmuştu? Ebu Bekir'in hilafeti döneminde artık e, zekat vermeyenlerle savaşıp o irtidad eden kavimlerle savaştıktan sonra onlardan aldıkları köleleri Ve daha sonra devletin sınırlarının istikrar bulup büyümesiyle beraber Rumlarla, Farslılarla savaştan sonra elde edilen insanlarla beraber Ebu Bekir hilafetinde başlamıştı. O dönemde Ensara köle olmuş kendisi. E, tabii kölelerin birçoğu İslam'ın güzelliğini görünce Müslüman oluyorlardı. Kısa bir dönem sonra efendilerinden namaz kıldıklarını, oruç tuttuklarını, zekat verdiklerini, ahlakta birbirleriyle yarıştıklarını, hayırda yarıştıklarını görünce İslam'ın güzelliği etrafa da ne yapıyordu ister istemez tesir ediyordu. Kendisi de bunlardan bir tanesidir dediğimiz gibi. Hadisin manası ise söylediğim gibi açıktır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam e, Allah'a namazdayken yalvarı, yalvara yakara. <gülüyor> Ayette dediği gibi hadis bu manada ayetle uyuşmaktadır, örtüşmektedir. Ne demektir manası? Rabbinize yalvara yakara dua edin demektir. Hani şimdi bir şey vardır, çocuğumuz, evladımız bizden bir şey ister. İsterken böyle ya baba versene der. Hani söyleme tonundan siz anlarsınız ki yani versen de olur, vermesen de olur. Bir şey öyle ister ki, öyle yalvarır, yakarır ki yani. Öyle yalvarır, yakarır, bıkarsınız artık verirsiniz ona. O yüzden insanın Allah'a karşı samimiyeti, ciddiyeti de burada ortaya çıkar. Yani insan Allah'a karşı yalvaracak, yakaracak ki bunların hepsi aslında her biri birer ayettir kevni ayetlerdir gören gözler için Allah'ın mesela bizim evlatlarımızla olan ilişkilerimizde kainatta var olan ilişkilerde koyduğu bu ayetler bizim Allah'la ilişkimizi düzenleyen işaretlerdir biz Allah'tan isterken de öyle yalvara yakara yani böyle zorlaya zorlaya Allah'tan isteyeceğiz Allah, Allah hiçbir şey zor değildir şimdi akıl ve fıtrat bizde var olduğu için <gülüyor> Biz ister istemez ne algılıyoruz bunu? Mesela biz babamızdan bir şey istesek, yani sözümüzün geçtiği, hatrımızın geçtiği birinden bir şey talep etsek, bu talebimizi sürekli ve devamlı yapsak kafamızda şu algı oluşur, ya bıktı artık benden buna da artık icabet etmeyecek, buna da artık cevap veremeyecek. Ancak Allah Azze ve Celle nedir? Bundan münezzehtir. Allah Azze ve Celle bundan münezzehtir. O yüzden Allah akılla, kıyasla bilinmez. Allah Azze ve Celle ve Teala hiçbir şey zor gelmez. O vermekten bıkmaz. Onun özelliği budur. O kerem sahibidir, cömerttir. O yüzden Tirmizi hadisinde Kim Allah'tan istemezse Allah ona gazap eder diyor. Ve nitekim bu sahabenin hayatına siyerine bakıldığında, peygamberin siyerine bakıldığı en sıkıştıkları dönemlerde Dua ettiklerini, Allah'ın da dualarını icabet ettiklerini yalvara yakara, kendilerini parçalaya parçalaya Allah'a dua ettiklerini gözyaşlarıyla yakarışlar içerisinde ve Allah'ın da dualarını icabet ettiğini müşahede etmişizdir birçok kıssada. O yüzden genelde bizim problemimiz Rabbimizle olan ilişkimizde tevhid ehli Müslümanlar için söylüyorum. Ne için amel ettiğimizi unutmamızdır. amel Ameldeki niyetimizi unutunca, O yalvarış yakarış gider, bu çocuğun babasından ya şunu versene gibi böyle basit bir isteyişi gibi bir isteyişe döner artık dualar. Yani bazen çok zaman sabit dualar yapılır. Akıl bunu ezberlemiştir, beyinler ezberlemiştir. Allah'ım bizi cennete koy, Allah'ım bizi cehennemden uzaklaştır, Allah'ım bize şehitlik ver, Allah'ım bizi işte güzel mertebe yükselt, amin. Ama aslında bu kuru bir sözden öte bir şey değildir, bu Allah'ın istediği dua değildir. Dua muhu ibadete diyor. Allah Allah Resulü aleyhissalatu vesselam dua ibadetin muh beyin demek beyin. Yani aslı özü bir şeyin tabiatı kaynağı yani ibadetin aslı aslında duadır yani. Siz mesela namaz kılarken Allah'ı tesbih edersiniz, istersiniz yalvarırsınız, yakar Başka ibadet söyleyin. Kurban keserken zikir yapıyorsunuz. Allahumma haza minka ve Allah'ım bu sendendir, sanadır. Ben yüzümü hanif olarak innî veccetevaceyellezî fatara semâvâti ve'l-ard, yerleri, gökleri yaratan Allah'a döndüm. Ve mâ ene mine'l-müşrikîn ve bizâlike umirtu ve ene evvelü'l-müslimîn. Ben bununla emrolunan Müslümanlardan ilkiyim. Hangi ibadet şekline bakarsanız bakın içinde dua var, içinde Allah'a yakarış var, içinde Allah'tan istemek var celle celalühü, subhanu ve teâlâ. O yüzden Allah Azze ve Celle Subhanahu Teala ibadette, namaz ibadetinde ve kıraatta okurken mesela bunu anlamak için Resulullah'ın şu sünnetine bakmak lazım. Aleyhissalatü Vesselam gece namazında bazen bir ayeti yüzlerce kere tekrar tekrar okurmuş. Sadece bir ayet. Bir satır. Ama öyle düşünüyor, öyle tefekkür ediyor, öyle, öyle yalvarıyor ve istiyor ki onun üzerinde te defalarla tekrar tekrar duruyor. Allah'a Yakınlaşmayı, Allah'a yakın olmayı irade ediyor. O yüzden ibadetin özü duadır kardeşler. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıraatta buna işaret ediyor. Yani Rabbinize nasıl namaz kılan kimse Rabbine yalvarıp yakarmaktadır? ifadesi budur yani. Allah azze ve celle diyor ki وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَهِ Siz sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Ama bu nedir? وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين خشyet duyanlardan başkasına bu şey ağırdır. Sabırla ve namazla Allah'tan yardım beklemek, belalarda, sıkıntılarda ve musibetlerde ki insan kulluk etmeye başladığı andan itibaren bela ve musibet gelir ona. Bu anlar başladıktan sonra bu belalar ve musibetler kula gereken iki şey var: sabır ve namaz. Namaz İçinde dua olduğu için Allah'ın bizden yalvarmamızı istediği yer olduğu için bu da sabır isteyen bir iş olduğu için Allah sabırla birleştirmiş. Ama diyor bu haşyet duyan huşu sahiplerinden başkasına nedir kardeşler? Zordur diyor. Bakın hayatınızda deneyin. Bu dersimden sonra bu nasihatimden sonra herkes mesela namazını kılarken biraz namaz kıldığı anda boş kıldığını bir yalvara yakara Allah'tan isteyerek Namaz kılmak iradesiyle namaza durduğunu bir müşahede etsin, bir gözetlesin, gözlemlesin. Vallahi nefsinde, ruhunda ve fıtratında hissedecek ve anlayacaktır ki Allah'tan cahil kalmıştır. Birçok ibadet ederken gafil ibadet etmiştir. Niye? Özü olan şey kaybetmiştir. Bu bab da İmam Mali'nin koyduğu gibi namazlardaki kıraatın edebini anlattığı için kıraat ne olacak? Allah ve Resulün emrettiği şekilde olacak, haşyetle olacak, huşuyla olacak. Yalvarıp yakanarak Allah'tan istenecek. Ta ki huşu içerisinde, huzur içerisinde olsun diye. Şimdi diğer baba geçiyoruz. Yani مَا جَأَفِ اُمْمُ الْقُرْعَانِ Kur Ümmül Kur'an hakkında gelenler babı diye hadisleri. Ümmül Kur'an dediğimiz gibi Fatiha'dır kardeşler. Şimdi bu babla nasıl bir alakası var? Burada şöyle bir alaka kuracağız. Fatiha suresine başlarken Besmele çekmek Besmele Fatiha Suresi'nin içerisinden midir? Besmele her surenin içerisinden midir? Çünkü bunlar okuman edebi olduğu için az önce de söylediğim gibi ve önceki bapta okuman edebini anlattığı için bir alaka kurulacaktır. Bu hadisle alakalı İbn Abdülber diyor ki, Ebu Said diyor, Amir İbn A A Amir'in diyor kölesidirniyor. Eee ve kendisi Medine ehlinin Sıkar abilerinden sayılmıştır. Onunla beraber Muhammed İbni Acilen, Davud İbni Kays, Safvan İbni Süleym gibi birçok o dönemin büyük insanından bu hadis farklı senetlerle Ebu Hureyre'den ve farklı mürsel senetlerle beraber rivayet edilmiştir diyor. Bu hadiste şunun açıkça delili vardır ki, hadiste e, tekrardan bir hatırlatalım inşallah ne olduğunu hadisin. E, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ubey İbni Kabe namazdayken seslendi ve kendisi ne yapmadı kardeşler? Geri dönüp cevap vermeli. Şimdi birinci nokta burası. Önceden namazdayken konuşuyordular. Birbirlerine selam alıp veriyordular. Namaz dua olduğu için öyle mi? Namaz aslında duadır. Namaz dua olduğu için namazdayken biri selam verdiğinde selam al. Sonra ayet indi ve nesholundu bu hüküm. Hatta Habeşistan'dan İbn Mesud radıyallahu anhu döndüğünde ve Peygamber aleyhissalatü vesselama selam verdiğinde Peygamber selamını almadığında üzüldü dedi. Acaba Allah Resulü bana kırıldı mı? Oysa ki daha haberi yoktu ki bu hüküm nesholundu. Namazda konuşmaktan çünkü Allah diyor o sizin için bir meşguliyettir. O yüzden namazda artık konuşmayın. Bu hüküm geldiğinden dolayı Resulullah konuşmamış ta Aleyhissalatu vesselam. Sonra ona haber verdi hükmün nesholunduğunu. Peygamber de Ubey ibn Ka'be sesleniyor. Bakın burada İbn Abdülber diyor ki şunun delili vardır ki namaz kılan kişiye ihtiyaç halinde ihtiyaç halinde ne yapılır? Nida edilir. Mesela başka bir örnek verin. Kıble değiştiği zaman bir grup sahabe Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyorken yanına gelen, hükmün değiştiğinden haberdar olan diğer sahabi, kıble değişti, Mescid-i Haram'a doğru namaz kılın dediği andan itibaren ne yaptı sahabeler? Namazda kıblelerini değiştirdiler. Yani bu bazen ihtiyaç halinde namaz kılan adama seslenebileceğimizi gerekir. Mesela adam namaza durmuş. Yanlış durmuş mesela. Kıbleye yanlış durmuş. Adama namazda nida edebiliriz. Ya yani 30 derece falan sağa dön. Doğru durmamışsın mesela. O da namazda dönebilir. Bunun gibi zaruretler olabilir. Namazdakine nida edilir. Ama namazdaki ne yapmaz? Ubeyb'ni Kabın yaptığı gibi konuşmaz. Ubey çünkü ne yapmadı kardeşler? Geri dönüp Ubeyb'ni Kab cevap vermedi. فَلَمَّ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ Ne zaman ki namazından geri kaldı ki Ubey ibn Ka'b sahabenin alimlerindendir. Önde gelen fakihlerindendir. Tabinin büyük e, ilim adamları kendisinden ilim almıştır. Kıymetli bir sahabedir. Peygambere yakın bir sahabedir Aleyhisselatu vesselam. Lahıquhu <gülüyor> peygambere ulaştı, yanına geldi Aleyhisselatu vesselam. Fada fevada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yadehu ala yadihi. Peygamber elini Ubey ibn Ka'b'ın eline koydu. Tuttu onun elini. Bu şimdi İbn Abdülver diyor ki burada bu şu açıkça göstermektedir ki diyor. Birinin bir büyüğün bir makam sahibi birinin başka daha yaşça kendinden küçük veya hutta kendinden makamca daha küçük birinin eli üzerine elini koyması, onun elini tutması bu ona karşı diyor e, e, ihsanından, ona olan sevgisinden ve muhabbetindendir diyor. Yani Size karşı mesela soğuk hissettiyseniz bir kardeşinizin yani onunla konuşurken şöyle elini bir tutup gözüne bakıp konuştuğunuzda arada var olan o koca yıkılmaz dağların böyle koca buz dağı gibi bir anda ateşle su olup böyle eridiği gibi aynı şekilde düşmanlığın eriyip bir sevginin hasıl olduğu ortaya çıkacaktır. Bu peygamber aleyhissalatü vesselamın Müslümanların arasındaki muhabbeti edebi onların birbirlerine karşı yapması gerekenleri, anlatırkenki gösterdiği uslu. Allah Resulü ne yaptı? Ubey ibn-i kendine sevimli biri, kendine yakın biri tuttu elini. Dedi ki, ya Ubey, elinden tuttu Allah Resulü aleyhissalâtu ve sallâltı. Ve yuridu en yekruca min bâbil mescid. Elinden tuttu ve çıkartmaya çalıştı. Hatta mesela birçok, belki görüntüde görebilirsiniz. Mesela böyle müşrik kavimlere davet yapan mücahitler falan. Ne yapıyorlar? Böyle kabilenin, aşiretin önünde gelen insanlarla konuşurken ellerini tutuyorlar, onlara sarılıyorlar, sıcaklık gösteriyorlar ki bunlar insani olmazsa olmaz muahşeretlerdir yani. Biz müşriklere düşmanlıkla müşriklere karşı hüsnü muamelenin arasını ayıramayan insanlarız. Şimdi burada peygamber müşriye değil, Ubey ibn-i gibi bir Müslümana muamele etmiş ama Müslüman her halinde ihsanın, güzelliğin ve ahlakın emrolunduğu bir varlıktır. O yüzden müşriğe karşı dahi olsa yeri geldiğinde tabii bir şartla o müşrik dinimizle savaşmıyor, bizi yurdumuzdan çıkarmıyorsa. Çünkü muharip bir kafir olmasının üstesnadır. Müslüman ahmak da değildir, kendini kullandırmaz. Ama muharip bir kafir değil ise sırf kafirdir diye düşmanlık göstereceğiz diye ona iyilik, ona sıcaklık, ona sevgiyle muameleyi ne yapmaması lazım? Müslümanları kaybetmemesi lazım. Çok defa o görüntülerde de bu tarz böyle davetle uğraşan ahlaklı, edepli böyle ilim talebesi gençlerin bu şekilde kavimlerle muamele ettiğini de görebilirsiniz. Bu zaten ikna metotlarından bir tanesidir. Mesela psikologlar, sosyologlar bu tarz konuları, vücut beden dili falan işlerken derler yani. Mesela bazı insanlar güzel sözden ikna olunurlar. Bazılarına dokunmak gerekir. Tokalaşıp sıcak bir sarılmak gerekir ki sendeki o sıcaklığı hissetsin. O arandaki düşmanlık buzları ne yapsın erisin. Bunlar zaten e, meşru olan ilimlerdendir. Yani bunlar dünyevi ilimlerdir. Müslümanın ne yapması gerekir kardeşler? Bu tas faydalı ilimleri de talep etmesi gerekir. Allah Resulü'nün hayatında var. Şimdi insan bu ilimleri okumadan bu hadisleri okuyunca, hadislerde de tefekkür etmeyince göremez ama biz şimdi hadislerde tefekkür ediyoruz, anlamaya çalışıyoruz ya. İdrak etmeye, fehmetmeye çalışıyoruz. Allah Resulü ne yapmış? O bir nikabın elinden tutmuş, mescitten çıkarmak istemiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam.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 "...Ve hiyessebu'l-methani vel-kur'an-ul-azim el-lezi Bana verilen Kur'an ve yedi tane metaniyenin ta kendisidir. Bana verilen Kur'an yedi tane metaniyenin ta kendisidir. Şimdi burada yedi metaniye nedir? Bununla alakalı tabii ki şeyleri getiriyor. Siz söyleyin adını. İbn-i Abdülber rivayetleri getiriyor. Tabii öncesinde şuraya dikkat çekmiş. Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Namaza başladığında ne diyorsun? O da cevaben ne diyor? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Burada neyin delili var? Fatiha'yı okumadan önce Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim demenin gerekli olmadığının delili var. Eğer Ubey burada hata yapsaydı bunu terk etmekle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapacaktı onu kardeşler? Uyaracaktı ve diyecekti ki Fatiha'ya neyle başla? Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim şeklinde başla. Yani buna istiâze denir, sığınmaktır bu. İstiaze'nin vacip olmadığının delili vardır burada. Fatiha'ya başlarken. Yani unuttunuz bunu. Fatiha'yı okudunuz, kabul edilmedi mi namazınız geçerlenir. Gene diyor ki bu hadiste şunun delili vardır ki diyor. Fatiha okumak, Fatiha okumak eee her rekatta e, hükmen aynıdır. Kıyas ve nazarla, içtihatla. Çünkü hani birazdan farklı lafızlar da gelecek bir sonraki hadislerde inşallah. Bu farklı lafızların her birinde fatihasız namaz olmaz ifadeleri var. Şimdi namaz nedir? Rekat namaz mıdır? Yoksa namaz üç veya dört rekat mıdır? Burada birazdan kelimenin izahını getireceğiz. Hem lugattan hem şeriattan anlaşılacak ki her rekat namaz sayılır. O yüzden her rekatta Fatiha okumak gereklidir kardeşler. O da Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlanan suredir. Peki burada bahsedilen, Allah Resulü'nün bahsettiği seb metaniye yedi tane mesaniye nedir? 7 tane mesaniye. Kur'an-ı Kerim'de şu ayet-i kerimede bahsedilendir. وَلَقَدْ اَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ Biz sana büyük yüce olan Kur'an'ı ve 7 mesaniyeyi verdik. Bunun tefsiriyle alakalı seb'a mesani diyorlar ki Fatiha suresidir. Niye? Fatiha 7 ayettir. Elhamdülillahi rabbil alemin, errahmanirrahim, maliki yevmiddin, iyyaka nabudu ve iyyaka nestaîn, ihdina's sıratal müstakîm, sıratallezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Ne yaptı? 7 ayet yaptı. Bu 7 ayet yani seb'a mesani 7a 7 demek. Sebe 7 demek. Seb'a mesani Yani Fatiha'dır demişler. Birinci tefsirde. İkinci tefsire göre ilim ehlinden gelen Abdullah İbni Abbas'tan rivayet edilen ve talebesi Katade'nin de aynı şekilde kendisinden rivayet edilen mezhep Mücahid'in Said İbni Cübeyr'in. Bu Mücahid de Said İbni Cübeyr de Abdullah İbni Abbas'ın iki talebesidir kardeşler. Kur'an'ın yedi tane uzun suresidir demişler. Biliyorsunuz Kur'an'ın en uzun sureleri başındadır Fatiha'dan sonra. Nedir o? Bakara, Ali İmran. Nisa, Maide, en am Araf, Enfal suresi ve bara suresi yani tövbe suresi. Bu yedi suredir demişler. Kur'an ve yedi sure, Fatiha bu ikisine denktir yani. O manada Allah Resul söylemiştir demişler. Ve İbni Abdülber diyor ki sahih olan, ayete dair doğru olan tevil de budur diyor. Yani seb'a mesaniyenin yedi tane bu mesaniye diye ifade edilen şeyin O Kur'an'ın yedi başında var olan uzun sure olduğudur. Allah en doğrusunu bilendir kardeşler. Gene Ubey ibn-i burada bir hadisi getirmiş. Farklı bir lafızda. Ubey ibn-i diyor ki قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü dedi ki مَا فِي الْتَوْرَاتِ وَا لَا فِي الْاِنْجِلِ <gülüyor> مِثْلِ Kur'an şeyde, İncil'de ve Tevrat'ta Fatiha gibi bir sure, Fatiha gibi bir fasıl yoktur. وَهِيَ سَبْعَ الْمَثَانِ Burada diyor ki O ömmül Kur'an, yani o Fatiha, 7 mesaniyedir. Vohyye maksumetun beyni ve beyni abdi ve li abdi ma se'al. Sonra Allah Azze ve Celle'nin sözü, hadis kutsu olarak naklediyor bunu. Diyor ki, o benimle kulum arasında taksim edilmiştir. Kulum benden ister. Bunlar da diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Birazdan zaten başka bir rivayeti daha getirecek inşallah. O rivayette Allah Azze ve Celle Fatiha'yı ikiye bölmüştür. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Arrahmanirrahim Maliki Yevmiddin Bunlar hep Allah'a övgüdür. Bunlar Allah'ındır. Allah'ın hakkıdır. Bundan sonra İyyâke na'budu ve iyyyâke neste'in Den sonra Ihdina sırata'l-mustakim Bizi doğru yola elet. Sırata'l-lezine na'amta aleyhim Gayril ma'dubi aleyhim Amin Bu da duadır. Bu da kulundur. O yüzden kul ister Allah da verir. Burada duanın da edebi vardır. Dua etmeden önce Allah Azze ve Celle'yi övmek gerekir. Dua etmeden önce Allah Azze ve Celle'yi övmek gerekir. Bu gene Allah'ın fıtratımıza koyduğu ayetlerden bir ayettir. Neden? Bir büyüğü ikna edeceğimiz zaman veya bir karar mercini ikna edeceğimiz zaman yalakalık boyutuna varmayacak bir şekilde o makamın, o makamın Değerini, azmini ve kadrini, kıymetini anlatan cümleler sarf etmek bizim tabi işlerimizdendir. Yani neyi kastediyorum? Adamın birinden isteyeceğiz. Bak sen adil birisin ondan sana bu kadar anlatıyorum. Sen çok adamın derdini dinledin, adaletle hükmettin. Ben gene inanıyorum bu konuda da adaletle hükmedeceksin, Allah'tan korkacaksın. Bak o bana böyle böyle yaptı. Şimdi adama bu söylediğin vasıflar onu aslında menh'dir. Yani övgüdür ona karakteri ve doğru yaptığı işler noktasında övgüdür. E Allah Resul diyor ki Allah'tan daha çok övülmeyi seven kimse yoktur. O yüzden Rabbinizi övün. Övgüyü hak eden Allah'tır Celle Celaluhu. Allah övülmek ister. Onun için kendisine isyan etmeyen melekler yaratmıştır. Onlar sürekli secde ederler. Gökte onun için öyle melekler vardır. Sadece ruku ederler. Öyle melekler vardır. Sadece kıyam ederler. Öyle melekler vardır. Onlar sadece ve sadece Allah'ı zikrederler. Başka işleri yoktur. Hep Allah'a överler. Öyle bir yeryüzüne Allah nizam kurmuştur ki dünyanın yarısı geceken yarısı gündüzdür. Yani hiçbir an, hiçbir saniye, hiçbir dakika yoktur ki Allah'a kulluk edilmesin. Dünyanın doğusunda var olan Müslüman gece uyuyorken burada gündüz var olan Müslüman Allah'a ibadet ediyorken gece oradaki uyuyor. Sonra gündüz işte olan gece yattığında bu taraftaki sabah olduğu için kalkıp gene Rabbini ne yapıyor? Zikrediyor, tesbih ediyor. Allah her an övülüyor, her an övülmeyi seviyor. O yüzden dua ederken de övülmeyi hak eden, övülmeyi isteyen mercidir. Çünkü her şey yoktan var eden olur. Övgü hak eden olur. Akılla, fıtratla ve şeriatla baktığınızda kim övgüyü hak eder? İşi güzel yapan değil mi? Allah her işini ne yapandır? Yerli yerinde güzel yapan olduğu için Allah Azze ve Celle Subhanahu övgüyü hak etmiştir kardeşlerim. O yüzden bu hadiste, bu rivayette neyi kuvvetlendirmekte bu ihtilafta, ayetin ihtilafında Sebe'a mesaniyenin Fatiha suresi olduğu kavlini güçlendirmekte İbn Abdülber tam zıttını tercih etse dahi. Evet. Diğer hadis. Son hadisin inşallah. Hişam bin Zuhre radıyallahu anh'ın Hazatlı Külüsü Ebu Sahip der ki Ebu Hureyre'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Bir kimse namaz kılar da o namazda Fatiha suresini okumazsa o namaz eksiktir, o namaz eksiktir, o namaz eksiktir tam değildir. Ebu Sahip dedi ki ey Ebu Hureyre bazen imamın arkasında kılıyorum o zaman da okuyacak mıyım? Ebu Sahip dedi ki Ebu Hureyre bu sefer kolumu tuttu ve şöyle dedi. Ey farslı kardeş o zaman Fatiha suresinin içinden okursun. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle derken işittim. Allah şöyle buyurdu. Fatiha suresini kulumla kendi aramda ikiye ayırdım. Yarısı kulumun diğer yarısı da benimdir. Kuluma istediği verilecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha suresini okuyun dedi ve şöyle <gülüyor> devam etti. Kul elhamdülillahi rabbil alemin deyince Allah kulum bana hamd etti der. Kul Er-Rahmanin Rahim deyince Allah kulum beni övüp yüceltti der. Kul Maliki Yevmettin deyince Allah kulum benim benzersiz olduğumu söyledi der. Kul İyyâken A'budu ve İyyâken Estâin deyince Allah bu ayet kulumla benim aramdadır. Istedi, kuluma istediği verilecektir der. Kul sureyi sonuna kadar okuyup bitirince Allah bu ayetler kuluma aittir. Kuluma istediği verilecektir der. Evet. O Allah hamdolsun bize böyle bir kitabında sure indirmiş ve o sureyle de ondan istemeyi bize meşru kılmış. Babın yeni bir bab başlığı burada var. İmam Malik ne atmış? Babın başlığını El Kıraatu Khalfe'l İmam. İmamın arkasında okumanın hükmü. Fime la yecher <gülüyor> fihi bil kıraat. İmam açıktan okumadığı zaman. Şimdi bir sonraki bab imam açıktan okuduğu zamana gelecek. İmam açıktan okumadı. Ne zaman imam açıktan okumaz? Öğle ve ikindi namazlarında. Öğle ve ikindi namazı. Sabah, akşam ve yatsı, gece namazlarında kıraat nedir? Açıktandır. Ama öğle ve ikindi namazlarında kıraat gizlidendir kardeşim. Hadisin zaten başlangıcında Allah Resulünden neyi nakletti? Ebu Hureyre radiyallahu anhu. من صلى lem لم يقرى فيها بعمل قرآن. Kim namaz kılar ve o namazda Fatiha'yı okumazsa feyye hadajun o eksiktir feyye hadajun feyye hadajun gayr-ı tamam yani tamam değildir eksiktir eksiktir eksiktir. 3 defa ne yapıyor? Ebu Hureyre radiyallahu anhu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan bu hadisi naklediyor Kardeşler Burada tabi ilim ehli ihtilaf ettiler. Yani adamın biri böyle gizli olan bir namazda mesela okumadı. Buradaki ilk ihtilaf alimlerden nakledeceğimiz İmam Malik'in, Şafii'nin ve Ahmed'in İsak İbnü'r-Rahiveyh'in, Ebû Serv ve Davud İbn Ali'nin ve cumhur ehli ilmin görüşü şudur ki la salate illa bi fatihatil kitab Fatihasız namaz olmaz. Yani bir adam böyle bir Kıraatın gizli olduğu namazda Fatiha okumazsa onun namazı batıldır, onun namazı eksiktir. Tabi burada Feyye, Khadac'un ifadesi var. O eksiktir, eksiktir, eksiktir diye tercüme edilen. Khadac kelimesinin ne manaya geldiği noktasında ne var? İhtilaf var, bazı tanımlar var, onu getireceğiz. Bu aklınızın bir köşesinde kalsın şimdilik inşallah. Malik'ten gelen bir diğer rivayete göre tabi... Namaz olmazsa Fatiha'sız o zaman iadesi gerekir bu ismini zikrettiğim alimlerden. Sadece İmam Malik'ten ikinci bir görüş nakledilmiş. Demiş ki o eğer insan demiş bunu terk ederse o zaman seyif secdesi yapar. Vacibi terk ettiği için demişler. Demiş daha doğrusu. Gene İmam Şafi Ahmed bin Hanbel demiş ki Fatiha'yı okumadan namaz olmaz. Her rekatta okuması vaciptir demişler. Yani adam bir rekat okudu diğer kalan üç rekat okumadı mesela. Dört rekatlık bir namazda. Demişler ki namazın iadesi gerekir bunlar. Ebu Hanife İmam Evzai ve Süfyan es Essevri Kufe Fakihleri de demişler ki eğer kasten terk ettiyse o zaman e, iade eder. Eğer kasten terk etmediyse o zaman namazı geçerlidir demişler. Namaz yerine gelmiştir demişler. Ebu Yusuf'la İmam Muhammed Ebu Hanife'nin iki talebesi demişler ki Eğer en az 3 ayet veya 3 ayetten daha fazla nafile bir sure okudu ise Fatiha'yı okumasa da namaz geçerlidir demişler. Tabi İbn Abdilber bu mezhebi ortaya koyanları çok ağır bir dille eleştiriyor. Yani diyor Allah Resulü Nas'la çok açık bir şekilde Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur dedikten sonra diyor. Kalkıp biri dese ki işte... E 3 ayet okusa, 7 ayet okusa. Çünkü Fatiha 7 ayet ya bazıları onu söylemiş ilim ehlinden. 7 ayet okuduysa gerek yok iade etmesine falan demişler. İbn Abdülber diyor ki bunlar diyor kalbi körelmiş, basiret körelmiş adamlardır. Nas çok açık bir şekilde Fatihasız e, namaz olmayacağını söylüyor. Nas açıkça bir şey beyan ettikten sonra diyor hiçbir alimin, hiçbir ilim sahibinin konuşma hakkı yoktur diye ağır bir şekilde de eleştirmiştir. Dediğim gibi kardeşler. Tabi burada başka başka bir ihtilaf olarak, başka bir mesele olarak neyi az önce bahsetmiştik dersin girişinde? Her rekatta mı okumak gerek yoksa sadece bir rekatta okumak yeterli mi? Çünkü hadiste ne demiyor Allah Resulü? Her rekatta Fatiha okumayanın namazı olmaz demiyor. Ne diyor? Her namazda Fatiha okumayanın namazı yoktur. Peki her rekat mı kastedilmiş? Burada İbn Abdülber diyor ki, Namaz hem lügatta hem de şeriatta diyor, rekat olarak isimlendirilmiştir. Her e, Hem lügatta hem şeriatta her rekat namaz olarak isimlendirilmiştir. Bunun delili diyor, vitir namazını tek rekat kılındığında ayrı bir namaz diye isimlendirilmesi bunun delili deniliyor. Vitir namazı tek rekattır ama ona namaz denir. Rekat namaz diye isimlendirilmiştir şeriatta. Lügatta da diyor namaz rekat manasındadır diyor. Hem lügat hem şeriat manası diyor bu mezhebi ortaya koymaktadır. Dolayısıyla biz buradan içtihatla ve kıyasla diyoruz ki diyor her vekatta Fatiha suresi okumak nedir kardeşler? Olmazsa olmazdır. Ve hadisin devamında Ebu Hureyre'nin dediği gibi adam bizim hepimizin soracağı soruyu soruyor hadisi içten. Hangi soru o soru? Eğer imam gizliden okursa ben ne yapayım o zaman sen de içinden oku. İmam sesli okursa diye soruyor. Özür dilerim. Değil mi? Ben lafzı şöyle bir tekrar tekrar lafzı kontrol edeyim. Ha, i̇mamın arkasında kılıyorum. O zaman okuyacak mıyım? İmamın evet açık ve gizli olduğunu sormuyor. Ben imamın arkasında kıldığım zaman o zaman ben okuyayım mı? O zaman da ne diyor? Ebu Hureyre radiyallahu anhu sen kendi nefsinde gizliden okursun diyor. O yüzden imam okusa da okumasa da kardeşler bize düşen nedir? Her rekatta Fatiha'yı okumaktır. Bununla alakalı bir sonraki bab gelecek. Biraz ben Besmele ihtilafı var. Ders biraz uzadı. O ihtilaf önemli bir ihtilaf. Yani Besmele Fatiha'dan bir ayet mi? Yoksa her surenin başında mı? Bir sonraki babla da alakalı. Çünkü orada da açıktan okumak var. Eğer ayetse açıktan okumak gerekir. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin demek gerekir. Eğer Besmele Fatiha'dansa. O yüzden bir sonraki hafta açıktan, imam eğer açıktan okursa Fatih'e nasıl okunur babı geleceği için ben bu ihtilafı oraya bırakıyorum inşallah. Ders uzadı ta ki anlayışlar bu konuda zayi olmasın. Daha e, sağlıklı bir şekilde diğer dersin başında beyinler dinçken dinlersiniz inşallah. Burada kalalım. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve sözlerinin güzelliğinde bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Och att vi dawanen i ljämnduli wa ljämnduli ljämnduli ljämnduli ljämnduli ljämnduli ljämnduli ljämnduli ljämnduli ljämnduli